rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ya bin Malik radiyallahu anh Ebu Abdullah Giyab bin Malik Ebi Kıyam Amr el Hazreci radıyallahu an yaklaşık 598 yılında Medine'de dünyaya geldi. Cahiliye döneminde Ebu Bişir künyesiyle bilinirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona büyük oğlu Abdullah sebebiyle Ebu Abdullah künyesini vermişti. Babası Malik İslam'dan önce Yesrib'in önde gelen şahsiyetlerinden biri olup, Evs ile Hazrec arasında yıllarca süren savaşlarda yiğitliği ile önemli işler başarmış bir şairdi. Ailesinin tek çocuğu olan Kâh bin Malik radiyallahu anh, özenli bir eğitim sürecinin ardından okuma-yazma ve hesap ilmini öğrenmişti. Evs ve Hazrec arasında yapılan bazı savaşlara dair söylediği şiirlerle tanınan Ka'b bin Malik radıyallahu an hicretten önce Medine'de İslamiyet'i kabul etti. 622 yılı hac mevsiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye davet etmek üzere Mekke'ye giden Ensar heyetinde bulunan Kab bin Malik, Bera bin Marur, Allah onlardan razı olsun, ikisi birlikte Allah Resulü'nün ziyaretleri esnasında şair olması nedeniyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin memnuniyetine mazhar oldu. Hicretin ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bir rivayete göre Talha bin Ubeydullah, Başka bir rivayete göre ise Zübeyir bin Avamla kardeş yaptı. Kab bin Malik, Uhud savaşı esnasında büyük kahramanlık göstermişti. Allah Resulü ile birbirlerinin zırhlarını giyinmiş ve Hz. Hamza'nın şehit düştüğü bu savaşta 17 yerinden yaralanmıştı. Uhud savaşının kızıştığı ve Allah Resulü'nün vefat ettiği şayiasının yayıldığı anlarda Allah Resulü'nü ilk o görmüştü. İbn-i Ebu Hatim, Kâb'ın ehli suffeden olduğunu söyler. Allah Resulü'nü görmenin sevinciyle, ''Müjdeler olsun ey Müslümanlar! Resulullah yaşıyor! Allah'ın Resulü yaşıyor!'' diye bağırınca, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem parmağını dudağına koyarak susmasını söyledi. Kâb bin Mâli'nin Allah Resulü ile yolları bir kez de Tebük seferinin ardından kesişmişti meyvelere ve gölgeli yerlere düşkünlüğü nedeniyle savaşa katılmak üzere binek satın almasına rağmen Tebük seferine katılmadı. Kâb, Tebük seferine katılmayanların Medine'de münafık diye bilinen kişilerle maddi imkanı bulunmayanlar olduğunu anlayınca çok üzüldü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e ulaşınca Kab bin Mâli'yi sordu. Medine'ye dönüldüğünde savaşa katılmayanlar mazeretlerini ifade ederek birer birer Allah Resulünden af dilerken Kab bin Malik radiyallahu an olup bitenleri bütün gerçekliğiyle itiraf etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kab bin Mali'ye hakkında Allah'ın hükmü gelinceye kadar beklemesini söyledi ve sahabenin onun da konuşmasını yasakladı. Kâb'ın yaşadıklarından haberdar olan Gazan ı Meliki, haksızlığa uğradığını söyleyerek onu memleketine davet etti. Ama gözü ve kulağı Allah'ın kendisi hakkında vereceği hükümde olan Kâb, sunulan bu cazip teklifi reddetti. 50 günlük bekleyişin sonunda onun affedildiğini müjdeleyen Tevbe suresinin ayetleri nazil oldu. andolsun ki Allah,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 Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tevbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Ayet-i Kerimeler fevç fevç rahmet sana gibi inmişti Kâb'ın umutlarının üzerine. Vakit kaybetmeden Mescid-i Nebevi'ye gitti. Peygamber mescidinde Allah Resulü ve ashab tarafından tebrik edilen Kâb bin Malik, tevbesinin kabul edilmesi üzerine bütün malını fakirlere dağıtmak istedi. Ancak Rasul i Ekrem malının bir kısmını elinde tutmasının, daha hayırlı olacağını söyledi. Bunun üzerine o da Hayber'deki arazisini kendisine ayırıp geri kalanını fakirlere dağıttı. İnsan olmaya dair ne varsa kabın hayatında da onlar vardır. Hata, tövbe, umut ve sevgi. Yine bir gün Mescid-i Nebevi'de kendisine borçlu olan Abdullah bin Ebu Hadred'in yakasına yapışmış alacağını istiyordu. Seslerin yükselmesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem odasının penceresini açarak, eliyle işaret ederek Kâb'dan alacağının yarısını bağışlamasını istedi. Allah Resulü deyince akan sular dururdu Kâb için. Allah Resulü'nün bu talebi üzerine Abdullah bin Ebu Hadret'teki alacağından feragat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından tarih Kâb bin maliin Hazreti Osman radıyallahu döneminde çıkan iç karışıklıklarda halifenin yanında saf tuttuğunu yazdı. Kalemler onun halifenin şehit edilişi üzerine yazdığı mersiyeleri yazdı. Sözün yükü çok ağırdı ve üzerine mersiye yazılan kağıtlar mürekkep tutmuyordu. Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın şairi sıfatıyla anılan Kâb bin Malik radiyallahu an Medine'nin beş büyük şairi arasında yer alıyordu. Şiirlerinde Müslüman askerlerin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları işler, mısralarıyla müşriklerin moralini bozardı. Şairler hakkında nazil olan şuara suresindeki şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar gibi ayet-i kerimeler üzerine Kâb, Hazreti Peygamber'den kendi durumunu sormuş, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de cihadın kılıç ve dille yapıldığını, İslam şairlerinin düşmana dilleriyle ok attıklarını belirtmişti. İslamiyet ve Hazreti Peygamber aleyhinde şiir söyleyen, fakat sonraları Müslüman olan Abdullah bin Ziba'ra, Amr bin As, Dirar bin Hattab ve Abbas bin Mirdas gibi şairlerin hicviyeleri üzerine söylediği, nakizaları bulunmaktadır. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybeden Ka'b bin Malik radıyallahu anha oğlu Abdurrahman rehberlik etmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Usayd bin Huday radıyallahu antan 80 hadis nakleden Ka'b bin Malik radıyallahu an 670 yılında Medine'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salatü selam alemlerin efendisi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 seslendiren Mustafa Aygün